53. Cin hakkında bilgi Aşağıdaki yazı, Osmanlı padişahlarının 36.sı, sonuncusu, Sultan Muhammed Vahidettin Han, rahmetullahi teâlâ aleyh, zamanında, medresetül mütehassisinde tasavvuf müderrisi olan Seyyid Abdülhakim Efendi'nin, rahmetullahi aleyh, Keşkül ismindeki kitabından alındı. Keşkül basılmamıştır. Cin var mı diye soranlara acele cevap vermek icap eder. Çünkü cinnin var olmasında şüphe etmek pek tehlikelidir. Cevap olarak İslam alimlerinin sağlam kitaplarından çıkardığım aşağıdaki bilgileri dikkatle ve insaf ile okumak ve doğru düşünerek anlamak lazımdır. Cin, cinnet, cinan, cennet, cenan ve cenin gibi C ve N harflerinden meydana gelen kelimeler, örtülü demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, kokular ile örtülü olduğundan bu isim verilmiştir. Delilere mecnun denilmesi de aklının örtülü olduğu içindir. Geceye cünnileyl denir. Çünkü karanlık gün ışığını örtmüştür. Cin denilen mahluklar da gözümüzden örtülü olduğu için cin denilmiştir. Cin kelimesi cinni isminin cem'idir. Cin cinniler demektir. Peri farisi de Cin demektir. Mahluklar görülen görülmeyen diye iki kısımdır. Ayrıca mekansız, madde olmayan mahluklar da vardır. İmamı Maavverdi diyor ki, cin dört ana maddeden yapılmıştır: su, toprak maddeleri, havadaki gazlar ve ateş. Bunlardan ateş, alev. Işık ve dumandır. Maric denilen alev kısmından yaratılan cinlilerin müminleri, kâfirleri, fâsıkları vardır. Bugünkü fen bilgimize göre bu 4 ana madde 105 elementten basit cisimden meydana gelmektedir. Şu halde bütün mahluklar elementlerden yapılmış olup enerji, kudret taşırlar. Normal fizik şartlarında katı ve sıvı, mayi halinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görebildiğimiz için, bunlardan yapılmış cisimler görünür. Mesela insanda katı maddeler ve su çok yüzde yetmişten fazla bulunduğundan insan görünüyor. Otlar ve bütün hayvanlar da böyledir. Cinniler havadan ve nardan. Yani ateşten meydana gelmiştir. Ateşin alev kısmı görünmez. İçindeki katı zerreler sıcakta ışıklandığı için parlak görünüyor. Bunun için cin de görünmez. Alev iki kısımdır. Biri zulmani, görünmeyen, ikincisi nurani. Bu da görünmez. Zulmani olandan Cin, nurani olandan ise melekler yaratılmıştır. İnsanlar, toprak maddelerinden yaratıldığı halde, Allahü Teala bu maddeleri organik ve organize hale, et ve kemiğe çevirdiği gibi, meleklerde ve cinde alev şekli değişerek, onlara mahsus latif her şekle dönebilen bir hale gelmiştir. Cinnin tarifi şöyledir. Cin, yani peri, ateşin alev kısmından yapılmış cisimler olup, her şekle girebilirler. Melekler ise, nurani cisimlerdir. Muhtelif şekillere girebilirler. Melek ile cin, yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler, muhteremdir, kıymetlidir. Cin, hakirdir, kıymetsizdir. Melek'te nur, ışık kısmı, cinde ise alev maddesi fazladır. Elbette nur, zulmetten efdaldir. Meleklerin cinlilere yakınlığı, insanın hayvana yakınlığı gibidir. İnsanların üstün olanları, melekten kıymetli, cinde hayvandan kıymetlidir. İslam alimlerinin çoğu, Meleklere cisim dedi. Doğrusu da öyledir. Meleklerin varlığına inanmayan kâfir olur. Cisim olduklarına inanmayan kâfir olmaz, bid'at sahibi olur. Cinnin varlığına da inanmayan kâfir olur. Eski felsefecilerden bir kısmı, kaderiye, yani mu'tezile fırkasının çoğu ve zındıklar cin ve şeytanlara inanmadı. Cin, Zeki dahi insan demektir. Şeytanlar da kötü kimseler demektir dediler. Din kitaplarını okumayan ve İslam alimlerinin sözlerini bilmeyen elbette inanmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirildiği halde ve İslam büyüklerinin kitapları dolu olduğu halde Kaderiye fırkasının inanmaması şaşılacak şeydir. Çünkü bunlar Kur'an'ı ı Kerim'e uyduklarını söylüyor. Demek ki bu kadar uymaktadırlar. Halbuki cinnin var olması akla uymayan bir şey değildir. Yani aklın reddedeceği bir şey değildir. Çünkü Allahü Teala'nın kudretinin yapamayacağı bir şey değildir. Bugün fen adamları, akıl ve din sahipleri aklın imkansız demediği şeyleri reddetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şeylere kelimenin açık ve meşhur manalarını vermek lazımdır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi kuddises sırru cinnin var olduğunu şu ayeti i kerimeler ile gösteriyor. 1. Zâriyat Suresi'nin 56. ayetinde mealen insanları ve cinneleri ancak beni bilip itaat ibadet etmeleri için yarattım buyruluyor. 2. Er-Rahman suresi 74. ayetinde cinnin cennete gireceği bildiriliyor. 3. Er-Rahman suresinin 31. ayetinde Sekalan buyuruyor ki: "Ey insanlar ve cinliler." demektir. Resulü Sekaleyn, Müfti yüz Sekaleyn Gavs-ı yani insanların ve cinnin peygamberi, müftisi, velisi gibi isimlerde cinnin varlığını göstermektedir. Kitaplık kâfirlerin hepsi ateşe tapanlar, puta tapanlar, budistler, müşrikler ve Yunan filozoflarının çoğu ve tasavvuf büyükleri cinnin var olduğuna inanıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın vakası da cinnin varlığını göstermektedir. Cinnileri anlatan ayet-i kerimelere akıllarına göre başka mana verenler mürtet olur. Milal Nihal kitabında ve İmam Muhammed Bir Gibi'nin rahmetullahi aley yazdığı tarikat Muhammediye kitabındaki fetva ve Akaid-i şerhindeki açıklama mürtet olacaklarını bildirmektedir. Fetva şudur. Kur'an'ı ı Kerim'in ayetlerine kelimelerin açık, meşhur manaları verilir. Bu manaları değiştirerek Batnîlere, İsmailîlere uyanlar kâfir olur. Kul Eûzu birabbinnâs suresi ve Cin suresi cinnin varlığını açıkça haber vermektedir. Bilgileri noksan bazı kimselerin Cinnileri hayal, illüzyon sanarak yok demeleri kıymetsizdir. Korkudan göz önünde hasıl olan hayaller elbette yoktur. Fakat bu hayalleri cin sanmak, cinden haberi olmamak demektir. Bir şeye yok diyebilmek için o şeyi tanımak, kavramak lazımdır. Tanımadan yok demek çocukça laf olur. Bu gibilere ilim adamı demek, yersiz olur. Bütün peygamberlerin haber verdiği ve hele peygamberlerin en üstününün aleyhi ve aleyhimü salavatü ve teslimat, çeşitli zamanlarda haber verdiği bir bilgiye, akla tecrübeye dayanmadan, zan yolu ile çala kalem yok demek, ilim adamına yakışır bir şey değildir. Cinne, Meleklere, cennete, cehenneme, hatta Allahü Teala'ya inanmayanların biricik sözleri kim gitmiş, kim görmüş, var olsalardı görürdük. Görülmeyen şeye inanmak aptallık olur demeleridir. Gözün akla değil, aklın göze bağlı olması lazım sanıyorlar. Halbuki akıl duygu organları üstünde bir kuvvettir ve hissedilen şeylerin doğrusunu, yanlışını ayıran bir hakimdir. İnsanlar göze tabi olsaydı, insanlık şerefi, gözün kuvvetiyle ölçülseydi, kedi, köpek ve farenin, insandan daha şerefli, daha kıymetli olması lazım gelirdi. Çünkü bu hayvanlar, karanlıkta da görüyor. İnsan ise göremiyor. O halde göremediğine inanmak istemeyen kimse, İnsanlığı hayvandan aşağı düşürmektedir. Demek ki his organlarımız aklın uşakları aletleridir. Kumandan, hakim akıldır. Akıl görünmeyen, duyulmayan şeyleri reddetmediği gibi, yokluğu ispat edilemeyen ve anlaşılamayan şeylere de yok demez. Bunlara yok demek akla uygun bir söz olmaz. Cinnin varlığı, dinin açıkça bildirdiği bir şey olduğundan, inanmayan Müslümanlıktan çıkar, hiçbir ibadeti kabul olmaz. Cinnin, insanlara zarar verdikleri, yardım ettikleri, insanları isteklerine kavuşturdukları, çeşitli zamanlarda, birçok Müslüman ve kâfirler tarafından görülmüş ve haber verilmiştir. Buna karşılık, İnanmayanlar pek azdır. Yani yalnız felsefof taklitçileri ve tıp diploması alan birkaç kimsedir. Eski tecrübeli doktorlar ve şimdi tıbbı zevk edinip ihtisas kazananların çoğu yok deyip geçemiyor. Müslümanlara uyuyorlar. İslam aleminin en büyük doktoru olan İbn Sina Yunan felsefoflarının tesiri altında kalıp İslamiyet'ten bir nasip alamadığı halde, Kanun ismindeki kitabında, sar'a hastalığını anlatırken, cinden bahsetmektedir. Mesela diyor ki, hastalıklara birçok maddeler sebep olduğu gibi, cinnin hasıl ettiği hastalıklar da vardır ve meşhurdur. Cin hakkında bilgi, her peygamberin kitabında vardı. Süleyman aleyhisselamın emriyle iş görürlerdi. İdris aleyhisselam diri olarak cennete çıkarılınca, onu çok sevenler, ayrılık acısına dayanamadı. Resmini yapıp seyreyledi. Daha sonra gelenler, bu resimleri tanrı sandı. Çeşitli heykeller de yapılıp tapıldı. Böylece, putperestlik meydana çıktı. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, bin sene önce, Hicaz'daki huza'a, Hükümetinin reisi olan Amr bin Luhay, puta tapınmak dinini Şam'dan Mekke'ye getirdi. Putlara tapanlar putlardan ses işitirdi. Cin putun yani heykelin içine girip söylerdi. Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettiği, İslamiyet'in başladığı birçok putlardan işitilmişti bu sözlerle çok kimselerin Müslüman olduğu, mirâ Mekke tarih kitabında uzun yazılıdır. Şeytanlar, diri insanın içine de girer. İnsanın his ve hareket sinirlerine tesir ederek, hareket ve ses hasıl ederler. İnsanın bu kendi söz ve hareketinden haberi olmaz. Böylece vaktiyle Roma'da ve Peşte'de, Son zamanlarda Adana'da konuşan çocuk ve hastalar görülmüştür. Bunları konuşturan cin, uzak memleketlerdeki veya eski zamanlardaki şeyleri söylediklerinden, bazı kimseler bu çocukların iki ruhlu olduğunu veya başka insanın ruhunu taşıdığını yani tenasüh sanmıştır. Böyle zannetmenin yanlış olduğunu dinimiz açıkça bildirmektedir. Eskiden kahinler cinlilerden bazı şeyler işiterek falcılık yapardı. Bunun için puta tapanlar cinnin varlığına inanır ve cinden korkardı. Cinnin var olduğunu Müslümanlar putperestlerden işiterek öğrenmedi. Kur'an-ı Kerim'den ve Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendi. Müslümanlar puta tapanlar gibi cinden korkmaz. Muhafaza melekleri insanları cin'den koruduğu gibi ayet-i kerime ve dua okuyup Allahü Teala'ya sığınanlara da bir şey yapamazlar. İnsanlar ilk olarak topraktan yaratıldığı gibi cin de alevden yaratıldı. Cin de erkek ve dişi olur. Evlenmeleri, evleri, yemeleri, içmeleri üremeleri, ölmeleri hakkında ve Muhammed aleyhisselamın onlara da peygamber olduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri Mekke-i Mükerreme'de ve Medine'yi i Münevvere'de toplandıkları ve Resul-ü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kur'an-ı Kerim okuduğu, ibadet ettikleri, sadaka verdikleri, iyi işlerine sevap verildiği Cin kafirlerinin cehenneme gireceği, müminlerinin cennete gireceği ve cennette Allahü Teala'yı görecekleri, cinnin arkasında namaz kılanın namazının sahih olup olmayacağı, Cuma ve cemaatler onlar ile de olup olmayacağı ve namaz kılanın önünden geçmeleri caiz olduğu çeşitli kitaplarda yazılıdır. İnsanın cin ile evlenmesinin caiz olduğu, cinnin insan kadınına taarruz edince, gusl abdesti lazım olduğu, cin ile insan arasında hasıl olan çocuğun, nasıl olacağı, belkıs gibi, cinnin kestiği hayvanın yemesi caiz olduğunu, cinnilerin insan alimlerine sual sorup, fetva aldıklarını, insanlara vaaz etmelerini, insanlara şiir söyleyip insanların işitmesini, insanlara hastalık tedavisi, ilaç öğrettiklerini, insandan korktuklarını, insanlara itaat ettiklerini bildiren alimlerimizin çeşitli yazıları vardır. Bu kitaplar, cinnin varlığını göstermektedir. Cinnilerin insanlara olan zararlarına karşı tedbir alınması, cinnin zararına karşı korunulması, cinnilerin küçükleri, yükseklerine itaat ettikleri, insanların iyiliklerine karşı iyilik yaptıkları, kötülüğe karşı kötülük ve zarar yaptıkları, sar'a hastasının bedenine girip, hastanın hareketleri ve işlerinin, cinnin hareketi ve işi olduğu, böyle hastanın tedavisinde, cin ile sorgu, suhal, cevaplaşma olduğu, cinnin, İnsanlarla alay ettikleri, cinnin insan gibi nazarları değeceği, cinnin harp ettikleri, bilhassa Ramazan ayında azdıkları, cinnin insanlarla ibadet ettikleri, cinnin hadis i şeriflerin sahih olup olmamasında insanlarla müzakerede bulunmaları, server alemin sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Mâbed'in çadırında misafir olduğunu Mekke ahalisine haber vermeleri, Ümmü Mâbed'in Müslüman olduğunu haber vermeleri, Bedir muharebesine haber vermeleri. Geçmiş şeyleri cin'den sormak caiz olduğu, ileride olacak şeyleri sormak caiz olmadığı, müezzinlerin ezanlarına kıyamette cinlilerin şahit olacakları Ebu Ubeyde ve arkadaşları vefat edince cinlilerin ağlayıp matem ettikleri, Ömer radıyallahu an vefat ettiği zaman mersiye okudukları, Osman radıyallahu an şehit olunca ağlayıp inledikleri, Hz. Ali'nin radıyallahu an şehit olduğunu haber verdikleri, Hüseyin radıyallahu an şehid olunca ağlayıp bağırdıkları ve başka sahabiler şehid olunca bildirdikleri, Ömer bin Abdülaziz'in vefatına haber verdikleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve İmam-ı Şafi'nin rahmetullahi teâlâ aleyh vefatlarında ağladıkları, cinnin insan kalbine vesvese getirdiği ve daha Pek çok meşhur vak'a ve işler kıymetli kitaplarda yazılıdır. Bunların hepsi cinnin varlığını göstermektedir. Keçi, yılan, kedi şekline girdikleri çok görülmüştür. Mikrop şekline de girip, insanın damarlarında dolaşırlar. Cinniler yer, içer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sağ el ile yiyiniz. Sağ eliyle içiniz. Çünkü şeytan, sol eliyle yer ve sol eliyle içer, buyurdu. Şeytanların hepsi kâfirdir. İnsanları aldatmaya uğraşırlar. İbadetleri unutturup, günahları iyi gösterirler. Nefsin arzularını kızıştırırlar. Şeytanlar da, ateş ile havadan yaratılmıştır. Fakat cinde hava, şeytanda, ateş fazladır. Cin ve şeytanlar, en ufak yerden geçerler. İnsanın içine, damarlarına girerler. Aynı tarihinde diyor ki, Cinlilerin sayısı, insanların on katından fazladır. Şeytanların sayısı, bu ikisinin on katlarından fazladır. Meleklerin sayısı da, bu üçünün sayılarının on katından daha çoktur. Buhari şarihlerinden Mahmut bin Ahmed'in Ayni tarihi 19 cilttir. Her insanın yanında kafir bir cinni arkadaşı vardır. Fakat melekler insanları bunların kötülük yapmalarından korur. Cin'den peygamber olmadığı eşbahta yazılıdır. Muhammed aleyhisselamdan önce, cinlilere peygamber gelmediğini, İmam-ı Mukatil bildirmektedir. Eşbah kitabının sahibi, bunun ikinci kısmında ve İmam-ı Hamevi, rahmetullahi teâlâ aleyhima bunun haşiyesinde diyor ki, İlk insan, topraktan yaratıldı. Bütün insanların bedenleri, toprak maddelerinden meydana gelmektedir. Fakat insanlar ettir, kemiktir, toprak değildir. Cin de ateşten meydana gelmiş ise de ateş ve hava değildirler. Kurtubi teşhisesinde buyuruyor ki: Cin'nin ölümü yerde gayip olmaktır. İhtiyarları gençleşmeyince ölmez. Ölecekleri zaman, çocukluk haline döner ve yerde gayib olurlar. Cin, üç sınıftır. Bir sınıfı, rüzgar ve hava gibidir. Bir kısmı, yerdeki böcek ve hayvancıklar gibidir. Bir kısmı da, emirlerle, ibadetle vazifelidir. Bunlara hesap ve azap vardır. Seyyid Ömer, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, bana bir cin kızı geldi. Benimle evlenmek istedi. Şemseddin Hanefi'den sordum. Hanefi mezhebinde caiz değildir dedi. Böyle söyledim. Beni aldı. Yeraltına evlerine götürdü. Büyüklerine söyledi. Büyükleri dedi ki, Seyyid Şemseddin'in cevabı, başımızın üstündedir. Fakat cinnin insan ile evlenmesi, Şafii mecbinde caizdir. Biz Hanefi değiliz, Şafii'yiz. İnsanların çoğalması meni iledir. Cin'nin çoğalması ise gaz hava iledir. Yani erkekten dişiye bir gaz geçerek bundan yavru hasıl olur. Bundan anlaşılıyor ki insan ile cin evlenmesi hayal iledir. Hakiki evlenmek olmaz. Fakat alimlerden çoğu hakiki evlenmek olmaktadır dedi ve guslabdesti lazım olur ve Belkıs insan ile cin arasında hasıl olmuştur dediler. Cin insan şekline girip evlenmektedir. İnsan cinni ve şeytanları uyanık iken ve rüyada görebilir. Çünkü onlar her şekle girebilir çok güzel suretlere girerler ihtilama sebep olurlar peygamberlerden aleyhissalam ve evliya'dan çoğu şeytanı görmüş ve konuşmuştur her ne şekilde olursa olsun cinni gören kimse hep ona bakarsa cin şeklini değiştiremez gözden kaçamaz ona sorup cevap alınabilir bir an başka tarafa bakılırsa Hemen kendi şekline girip kaybolur. İmam-ı Şafi'yi rahmetullahi aleyh, cinni kendi şeklinde gördüğünü iddia eden kimsenin şahitliği kabul olmaz buyurdu. Çünkü hayali kuvvetli olanlar bulunmayan şeyleri görüyorum sanır. Hayalleri, illüzyonları bir şey sanır. Sihir yapılmış kimseler de böyle hayaller görüp, Bunları cisim zanneder. Hayali fazla olanlara, çirkin şeyler güzel görünür. Çirkin tarafları görünmez. Dünyaya düşkün olanlara, dünyanın her şeyi böyle görünür. Çirkinlikler, güzel görünür. Fakat, uyanık olanlar, keskin görüşlüler, her şeyin doğrusunu görüp aldanmaz. İnsanın, cin ile tanışması, arkadaş olması kıymetli bir şey değildir zararlıdır onlarla konuşmak fasık insanla arkadaşlık etmek gibidir onlarla tanışan kimse faide görmemiştir muhyiddin arabi kuddisesirru Fütuhat kitabının 51. babında buyuruyor ki hiçbir insan cinden Allahutaala'ya ait bir bilgi edinmemiştir. Çünkü cinnin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünya bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmaktadır. Çünkü faydasız şeyle vakit geçirmeye sebep olurlar. Onlarla tanışanlar kibirli olur. Halbuki Allahutaala kibirli olanı sevmez. Reşahatta Molla Cami Hazretlerinin Halifesi Abdül i Lari, muhyiddîn Arabinin bir risâlesinde şöyle buyurduğunu bildiriyor. Cinnin ilk babaları iblis değildir. İblis, cin taifesindendir. Cin, ateş ve havadan yaratıldığı için çok latiftirler. Çabuk hareket ederler. İnsan bunlara hafif çarpınca hemen ölürler. Bunun için ömürleri kısadır. Din bilgileri azdır. Kibirli olduklarından, birbirleriyle hep mücadele, muharebe ederler. Ateşten müteessir olmazlar. Cehennemlik olanları, zemherirde, yani soğuk cehennemde azap göreceklerdir. İblis ve çocukları, hak ve sevap olan, İyi işleri yapmayı da insana hatırlatırlar. Fakat bunları yaparken nefste uç riya hasıl olarak veya farzın kaçırılmasına sebep olarak insan çok günaha girer. Cin ile tanışmaya özenmemeli, evliya-i kiramın ruhaniyetlerinden istifade etmeye çalışmalıdır. Evliyanın ruhları görünmeden de kendi beşeri şeklinde görünerek de sevdiklerine faide verir ve belalardan korur. Onları tanımaya, sevmeye ve sevilmeye uğraşmalıdır. Hadikatün ne diyede bütün bedenin afetlerini bildirirken yazılı olan hadisi i şerifte buyruluyor ki: Tetayyür eden ve tetayyür olunan, ve kahinlik yapan, ve kahine giden ve sihir büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'e inanmamıştır. Tetayyur uğursuzluğa inanmaktır. Kâhinlik cinden bir arkadaş edinip olmuş ve olacak şeylere ona sorup ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir. Cinle tanışan falcılar ve yıldız bakıp sorulan her şeye cevap verenler böyledir bunlara ve büyücülere gidip söylediklerine, yaptıklarına inanmak bazen doğru çıksa bile Allah'tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfr olur. İbn Haceri Heytemi Fetavai Hadisiye'nin 120. sayfasında diyor ki: Birinin kolunu kesip sonra yapıştırmak kendi ağzına bedenine, bıçak kama sokup çıkarmak gibi gösteriler yapan tarikatçiler, bu gösterilerini sihir, göz boyamak şeklinde yapıp, keramet gösterdiğini söylerse hakim tarafından öldürülür. Başka şekilde yapıyorsa öldürülmez. Fakat ağır cezalandırılır. Maniki alimlerinden Abdullah İbni Ebi Zeyd Kayrevan'i Rahmetullahialey, İspatu Keramatil Evliya kitabında diyor ki, sihrinde küfre sebep olacak şey yoksa el çabukluğu yapıyorsa. Fakat keramet ve tarikatçılık şeklinde gösterirse cezalandırılır. Böyle tarikatçıların yanlarına gitmek, seyretmek caiz değildir. Bir kadın zevcine kendisinden veya başkasından soğuması için, büyü yaptığını söyledi. Bunu öldürmediler, cezalandırdılar. İbni Ebi Zehit rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, Bir kimse, kitaba bakarak, cin ile konuştuğunu, bu cinle emrederek, sar'a yapan habis cinni kovduğunu, büyü çözdüğünü, habis cinni öldürdüğünü söylerse, Buna inanmamalıdır. Cin ile arkadaşlık ettiğini, cin padişahına hizmet ettiğini söyleyen kimsenin büyücü olduğu anlaşılır. Mısır'daki Fatımi Devleti'nin altıncı reisi olan, Hakim bir emrillah Mansur, dırar ve bunun talebesi Hamza'ya uyarak cin ile tanıştı ve cin padişahına hizmet ederek sapıttı şeytanların maskarası oldu. Tanrılık davasına kalktı. İbni Ebi Zeyd diyor ki, cinci tarikatçıya inanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek, caiz değildir. Büyü de para vermek, caiz değildir. Kocasının, muhabbet etmesi, ve kendisine eziyet etmemesi için, bir kadına, Kur'an-ı Kerim'den ve selef-i salihinin bildirdikleri dualardan muska yazmak, karşılık bir şey istememek caizdir. Ne olduğu bilinmeyen şeyleri yazmak, okumak ve kendisine okutmak, bunları muska, tütsü yapmak haramdır. Kadıizade bir gibi vasiyetnamesini açıklarken birgivinin bir kimse ben çalınanları kaybolanları bilirim dese, böyle söyleyen ve buna inanan kâfir olur. Bana cin haber verir, bunun için bilirim dese, yine kâfir olur. Zira cin de gaybı bilmez. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Ondan başka kimse bilmez. Yazısını, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın vahiy ve ilham ettikleri bilir. Cin her şeyi bilmez. Allahü Teala'nın bildirdiğini ve görüp anladığını bilir. Cin bu iki yoldan öğrendiğini haber verirse bana cin haber verdi demekte de zarar yoktur. Peygamberler kabirlerinde bilmediğimiz bir hayat ile diridirler. Allahü Teala onlara vahiy, ilham ve keşf yolu ile gayb ve gizli şeyleri bildirmiştir. Diri insanların İşlerini ve hallerini onlara ve dilediği müminlerin ruhlarına bildirmektedir. şeklinde açıklamaktadır. Cinnin salih olanlarına da bildirmesi caizdir. Fakat mümin ve salih olmayan bidat ehli ve fasık tarikatçıların yobazların yalanlarına inanmamak, tuzaklarına düşerek felakete sürüklenmemek için çok uyanık olmalıdır. El-Münire kitabına bakınız. Dürül ül Tahtavi ve İbni Abid'in haşiyelerinde son cildin sonunda diyor ki, insanın bilmesi lazım olmayan şeyleri münakaşa etmek mekruhtur. Öğrenmesi emredilmemiş olan şeyleri sormak, caiz değildir. Mesela Lokman ve Zülkarneyn peygamber midir, değil midir? Cebrail aleyhisselam peygamberlere nasıl gelirdi? Melek ve cin insanlara ne şekilde görünürler? İnsan şeklinde görünürken yine cin ve melek midirler? Cennet ve cehennem nerededirler? Kıyamet ne zaman kopacak? İsa aleyhisselam gökten ne zaman inecek? İsmail ve İshak aleyhime hangisi eftaldir? ve hangisi kurban edildi? Fatıma ve Ayşe'den radiyallahu teala anhüma hangisi daha eftaldir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ana babaları ve Ebu Talip hangi dindeydiler? İbrahim aleyhisselam'ın babası kim idi? Bunlar gibi şeyleri sormamalıdır. Bunları öğrenmekle emir olunmadık. Hazinetül Esrar kitabında diyor ki: Sarğa hastasından ruhaniyinin def edilmesine ve hastanın şifasına ait hadisi şerifleri bildirelim. Lugat Nacîde cin kelimesinde diyor ki ruhaniyün üç sınıftır. Hep iyilik yapan ahyar, melekler böyledir. Hep kötülük yapan eşrar, şeytanlar böyledir. İyilik de kötülük de yapan evsat. Cinler böyledir. Herkese lazım olan iman, 26. sayfaya bakınız. İmam-ı Beyheki, delâil ün kitabında ve İmam-ı Teskirek kitabında bildiriyor ki, Ebu Dücâne radıyallahu anh buyurdu ki, yatıyordum. Değirmen sesi gibi, ve ağaç yapraklarının sesi gibi ses duydum. Ve şimşek gibi parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında siyah bir şey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibiydi. Yüzüme kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı. Hemen Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem gidip anlattım. Buyurdu ki, Ya Eba Dücâne! Allahutaala evine hayır ve bereket versin. Kalem ve kağıt istedi. Ali'ye radıyallahu an bir mektup yazdırdı. Mektubu alıp eve götürdüm. Başımın altına koyup uyudum. Feryad eden bir ses beni uyandırdı. Diyordu ki: "Ya Ebadücane, bu mektupla bizi yaktın. Senin sahibin bizden elbette çok yüksektir." Bu mektubu, bizim karşımızdan kaldırmaktan başka, bizim için kurtuluş yoktur. Artık senin ve komşularının evine gelemeyeceğiz. Bu mektubun bulunduğu yerlere gelemeyiz. Ona dedim ki, sahibimden izin almadıkça bu mektubu kaldırmam. Cin ağlamasından, feryadından o gece bana çok uzun geldi. Sabah namazını mescitte kıldıktan sonra cinnin sözlerini anlattım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o mektubu kaldır. Yoksa mektubun acısını kıyamete kadar çekerler. Kefevi'nin Mecmuatül Fevâid kitabında ve Demiri'nin Hayatül Hayvan kitabı, Kaf harfindeki Kunfes kelimesinde diyor ki, bir kimse bu mektubu yanında taşısa veya evinde bulundursa, bu kimseye eve ve etrafına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider. Bu mektup Hazinetül Esrar ve Hayatül Hayvanda yazılıdır. Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya kısmında 2912 sayıda Hayatül Hayvanın farisiysi, 1913'te ise Türkçe'si vardır. Müslümanlara kolaylık olmak için bu mektup Teshilül Menafi kitabının sonunda da 207. sayfasinde de yazılıdır. Bu kitap Hakikat kitabevinde satılmaktadır. Ayet el -Kürsi, İhlas, Muavizehin ve Fatihas surelerini sık sık okumakta insanı cinden muhafaza eder. Bu ayeti kerimeleri okumakla ve bu mektubu taşımakla ve şifa ayetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle faydelenmek isteyenlerin ehli sünnet itikadına uygun olarak doğru iman sahibi olması lazımdır. Bunları yazanın ve kullananın itikadı doğru olmazsa ve küfür alametlerini kullanır, haram işlerse Faydeleri Görülmez Farisi Şevahi Dünlübü ve 163. sayfasındaki hadisi şerifte yatarken ayetel kürsi okuyana şeytan yaklaşamaz buyuruldu. Kadi Bedrüddin Şebli'nin Rahmetullahi Aleyh Akamil Mercan kitabı arabi olup büyüktür cin'den bahsetmektedir. Bir yerinde diyor ki cin'den geçmiş olmuş şeyleri sorup öğrenmek caizdir. Gelecekte olacak şeyleri sormak caiz değildir. Geçmiş şeyleri görüp işitip bilirler. Sarâa hastasını ve başka cin çarpanları cin'den kurtarmak için küfre sebep olan şeyleri yapmak caiz değildir cinden kurtulmak için en iyi 10 çareyi kısaltarak yazıyoruz. 1. Evuzu besmeeği ile Fatiha Susi okumalıdır. 2. Evuzu besmeley ile iki kul evvuzuüyu okumalıdır. 3. Evuzu besmeliley ile Bakara suresinin ilk 5 ayetini okumalıdır. 4. Evuzu besmeleyyle yetelkürrsi okumalıdır. 5. Evuzu besmeleyle ile Bakara suresinin son iki ayetini okumalıdır. 6. Evuzu besmeleyle ile Hamim, mümin suresinin başından masire kadar ve ayetel kürrsi okumalıdır. 7. La ilahe illllallahü, vahdehu la şerikle, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala külli şeyin kadir okumalıdır. 8. Çok Allah demelidir. 9. Hep abdesti bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir. 10. Kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır. Berekat kitabında Muhammed Saidi rahmetullahi teala aleyh anlatırken sonunda İmamı ı Rabbani'nin rahmetullahi teala aleyh cinden korunmak için la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil okuduğunu yazıyor. İmamı ı Rabbânî Hazretleri 174. mektubunda Cini def için bunu okumayı tavsiye etmektedir buna kelimeyi temcit denir Şeyhülislam İbni Hacer Hıtemi'nin rahmetullahi teala aleyh Tezekkürü Asaril Varide kitabında da cin'den koruyan dualar yazılıdır Bu kitap Süleymaniye Kütüphanesi Reisülküttab Mustafa Efendi kısmında, 1150 sayıyla mevcuttur. Hakikat kitabevi tarafından, minha sonunda bastırılmıştır. Cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sar'a hastalığına ve sihre karşı, teshîl Menafi kitabının sonundaki, ayatı ı hırzı yedi gün okumalı ve yazıp üzerinde taşımalıdır. Celâleddîn-i Rahmetullahi i aley Kitabur Rahme fi Tıbb ve'l Hikme kitabında sihir, nazar ve cin'den korunmak için kıymetli bilgi vardır. 150. babında buyuruyor ki: Şeytanın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için her gün bu duayı okumalıdır. Ya Allahur Rakibul Hafizur Rahim ya Allahül Hayül Halimül Adîmül Raufül Kerim, Ya Allahül Hayül Kayyumül Kâimu, Ala külle nefsin bima kesbet, hull beyni ve beyne adüvi. 174. maddesi sonunda diyor ki, Hiltit veya şeytan tersi adındaki zamkı yanında taşıyan kimseye cin gelmez. Sar'a hastası, bunu koklarsa, iyi olur. Asafoiti'de denilen bu zamk, esmer, pis kokulu, reçin olup, antispazmodik olarak, yani sinirleri teskin edici olarak, Avrupa'da toz, hap ve ihtikan şeklinde, adale ve sinir gerginliğini gidermek için kullanılmaktadır. Ütrüç, yani ağaç kavunu bulunan eve, cin girmeyeceği, hayatül hayvanda ve kamusta yazılıdır. İmam-ı Rabbani, rahmetullahi aleyh, talebeleriyle uzak bir yere gidiyordu. Gece bir handa kaldılar. Bu gece, bu handa bir bela hasıl olacak. Şu duayı okuyunuz, buyurdu. Bismillahillezî. La yduru ma asmihi şeyun fil erdi ve la fil semai ve huwesemi ul alim. Gece büyük yangın oldu. Bir odada eşyalar yandı. Bu odaya haber verilmemişti. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Bu dua Umdetül İslam ve Berekat kitaplarında yazılıdır. Tergibüs Salat kitabında ve Kıyamet ve Ahiret kitabı 155. sayfasında hadisi i şerif olduğu da bildirilmektedir. Dertlerden, belalardan, fitne ve hastalıklardan korunmak için sabah ve akşam imamın bu sözünü hatırlayarak üç kere okumalıdır. Ayati hırs koruyucu ayetler de okumalıdır. Âlemlerin Rabbinin mahbubu Muhammed'dir. Cismi pak, ismi Ahmet, alemlere rahmettir. Huli adim sahibi, levlâke, muhatabı, Men ı ilm, edep, fez Nur ve muhabbettir. Odur gerçek vasıta, Hakla kul arasına. Sözü şifa ruhlara, adı gönül pasına. Odur hakiki tabip meyus kalp hastasına değil kendi ümmeti meleklerden yüksektir. Bu en seçkin kuluna hak yardımcılar verdi, en sevdiği kulları ona eshab eyledi. Rasulullah yolları benim yolumdur dedi. Asırların iyisi bu asrı göstermiştir. Muhammed Mustafa'yı canından çok sevdiler mal mülk makamlarını uğruna terk ettiler İslam'ı yaymak için severek can verdiler Ya Rab bu ne güzel hal Ya Rab bu ne izzettir Onun bir sohbetinde nefsleri pak oldu kalplerine marifet fez Nur tecelli doldu. Evliya hallerini onlar bir anda buldu ve hep ona uydular. Bu ne büyük şereftir. Onlar hepsi adildir. Kimseye zulmetmezler. Nefsleri için asla hilafet istemezler. Bu yüzden harbetmezler, birbirini üzmezler. En yüksek makamdalar. Ve hepsi müçtehiddir.